E-Öğrenme sistemleri ve İslami içerik üretimi. E-öğrenme, dijitalleşen dünyada eğitim anlayışını kökten değiştiren bir yeniliktir. Eğitim materyallerinin çevrimiçi ortamda erişilebilir hale gelmesi, bilgiye ulaşımı kolaylaştırırken aynı zamanda içerik üretiminde etik ve kültürel sorumlulukları da beraberinde getirmiştir. İslam'ın evrensel değerlerini ve ahlaki ilkelerini göz önünde bulundurarak, e-öğrenme sistemlerinde İslami içerik üretimi büyük bir önem taşımaktadır. E-öğrenme sistemlerinin avantajları, bilgiye hızlı erişim, e-öğrenme sistemleri, kullanıcıların eğitim materyallerine istedikleri zaman ve yerden ulaşabilmesini sağlar. Özellikle İslam'ı öğrenmek isteyen bireyler için, bu sistemler büyük bir kolaylık sunmaktadır. Tapsayıcı eğitim imkanı, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, bu platformlar aracılığıyla İslami ilimlere erişebilir. Bu da bilgiye erişim eşitliği açısından büyük bir avantajdır. Çeşitli öğrenme araçları, e-öğrenme sistemleri, videolar, sesli dersler, interaktif testler ve e-kitaplar gibi çok yönlü araçlar sunarak öğrenme sürecini zenginleştirir. E-öğrenme sistemlerinde İslami içerik üretiminin önemi, doğru bilgi aktarımı, İslam, sahih kaynaklardan öğrenilmesi gereken bir dindir. Bu nedenle, e-öğrenme sistemlerinde doğru ve güvenilir içerik üretimi kritik bir öneme sahiptir. Evrensel mesajın yayılması İslam'ın evrensel mesajı, e-öğrenme sistemleri sayesinde farklı kültür ve coğrafyalara kolaylıkla ulaşabilir. Bu dijital tebliğ için büyük bir fırsattır. Gençlere ulaşmak Günümüz gençliği, öğrenme süreçlerini büyük ölçüde dijital platformlara taşımış durumdadır. İslami içeriklerin bu platformlarda yer alması, gençlerin dini bilgilerini artırmada etkili olacaktır. İslami içerik üretiminde dikkat edilmesi gerekenler, sahih kaynak kullanımı, üretilen içeriklerin Kur'an-ı Kerim ve sahih hadisler ışığında hazırlanması gerekmektedir. Yanlış bilgi aktarımı, büyük sorumluluk doğurabilir. Dil ve üslup İçeriklerin dilinin sade, anlaşılır ve evrensel olması, farklı yaş ve eğitim seviyelerindeki bireylerin kolayca anlayabilmesini sağlar. Görsel ve işitsel unsurların kullanımı E-öğrenme sistemlerinde görsel ve işitsel materyallerin etkili bir şekilde kullanılması, öğrenme sürecini kolaylaştırır. Ancak bu materyallerin İslam'ın estetik ve ahlaki değerlerine uygun olması gerekir. Genç Müslüman yazılımcılara çağrı Genç yazılımcılar, İslami ilimlere erişimi kolaylaştıracak platformlar geliştirebilir. Örneğin, Kur'an-ı Kerim okuma ve ezberleme uygulamaları, hadis ve fıkıh eğitimine yönelik interaktif kurslar, çocuklar için İslami oyunlar ve eğitim materyalleri, sadakajı kariye niteliğinde projeler. Peygamber Efendimiz, Sav şöyle buyurur, kendisinden faydalanılan bir ilim sadakajı cariyedir. Müslim, Vasiyet, 14. E öğrenme platformlarına katkı sağlamak, Kalıcı hayır işlerinden biri olacaktır. Dijital çağın fırsatlarını kullanarak, genç Müslüman yazılımcılar İslam'ı yaymak için içerik üretiminde aktif rol oynayabilirler. Başarılı İslami e-öğrenme örneği, Derya. Derya, Allah rızası için hazırlanmış, Müslümanların hizmetine sunulan kapsamlı bir İslami programdır. Bu uygulama sayesinde, Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir ve 12 farklı mil arasından seçim yapabilirsiniz. Rüya tabirlerini inceleyerek, gördüğünüz rüyaların anlamlarını öğrenebilirsiniz. Hastalıklar ve ilaçlarına dair bilgilere ulaşabilirsiniz. İslami sözlüğü kullanarak merak ettiğiniz terimlerin anlamlarını keşfedebilirsiniz. Sade ve kullanıcı dostu tek pencereli bir arayüze sahip olan Derya'da ayrıca Risale-i Nur Külliyatı ve Çevşengül de bulunmaktadır. Bu program, İslam'ın ışığında hayatını şekillendirmek isteyen öğrenenler için eşsiz bir rehberdir Derya ile hem bilgilenin hem de manevi huzuru keşfedin indirme linkinden indirebilirsiniz e öğrenme sistemleri İslami içerik üretiminde ve bilginin geniş kitlelere ulaştırılmasında önemli bir araçtır genç Müslüman yazılımcılar bu alanda yenilikçi projeler geliştirerek İslam'ın evrensel mesajını yayabilir ve ümmetin eğitim seviyesini yükseltebilir Teknolojinin hayır için kullanılması, hem dünya hem de ahiret için kazanç sağlayacak bir yatırımdır. Sahih bilgiyle donatılmış, etkili ve kaliteli içerikler üreterek, dijital çağın fırsatlarını İslam'ın hizmetine sunmak, hepimizin ortak sorumluluğudur.